Kıymetli Alkam dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cebecoğlu hocamızla beraberiz. Bu programda malum olduğu üzere Muhterem hocamız bize Esad Efendi hazretlerinin hayatından hatıralarından tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam Esad Efendi kendisi de bir mürşid olması hasebiyle tasavvufta İrşad'ın ve mürşidin önemli. Yani mürüt-mürşit ilişkisi var. Mürşit nedir? Esad Efendi Hazretleri e, mürşitle ilgili, mürşit kavramıyla alakalı neler söylüyor? mürşid kâmilde Kamil'de bulunması gereken vasıflar nelerdir? E, bunlardan bahsedebilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mürşid kelimesi Arapça'da rı harfi, şın harfi ve dal harfinden türemiştir. İf'al babından ismi faildir. irşat eden, uyaran anlamına geliyor. Vaaz eden, öğüt veren de o anlamlarda. Çok geniş anlamları var. Evet. Yani olgunluğa sevk eden konuşarak konuşma tepar, terapisi. Ki konuşma terapisi yani hal ile terapi, olgunlaşma yani davranışla terbiye etmek, konuşarak, gözüyle bakarak terbiye etmek. Mürşidin nazarı Mürşit işte bu şekilde müridi bulunmuş olduğu geri bir halden ileri bir hale taşır. Rüşte de olgunluk demek. Rüşt olgunluk demektir zatında. Rişat de ispat, ispat etti diyorlar. Ve mürşit öyle bir geniş kavramı var ki şu önümde duran bardak içinde duran sıcak su bu beni rüşte olgunluğa Allah'a doğru götürüyor, irşat ediyor. bardak. Bak şurada bir sinek var. O da götürüyor. Kalem. Her şey. Şimdi Allah'ın sıfatları hepsinde yansımış. Hepsi Allah şurada diyor. Allah'ı gösteriyor. Hazreti Ali daha ileri gitmiş. Ben eşyaya bakınca önce Allah'ı görürüm. Ondan sonra eşyayı görürüm. Evet. Biz ise eşyayı görüyoruz. Ondan sonra Allah'ı görüyoruz. İşte bu görüş irşat bakışı Mürşitlik bakışı, yani Allah'a doğru giden yol, şu bardağın üzerinden, şu kalemin üzerinden, şu sineyin üzerinden. Bunun örneği Hazreti Ömer'de görüyoruz. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh, halife olduğu zaman, bir kadın, Hazreti Ömer'e uyarı yapıyor. Yaşlı bir kadın. Hazreti Ömer'de uyarı yapıp, kendisine olgunluk yolunu açan o yaşlı kadına saygı gösteriyor ve sözlerini dinliyor. Sen bilmezsin. Sen acemi çaylaksın demiyor. Evet. Dinliyor yani. Öyle. Bizim talebelerin bazı problemleri olur. Yöneticilerine giderler. Efendim şöyle bir eksiğimiz var. Bu nasıl hallolur? Şöyle yapalım, böyle yapalım fikrini bile dinlemezler. Sen acemi çaylaksın, anlamazsın denilen. yap, itaat et. İtaat etmezsen efendim dört katlı apartmanından düşmüş gibi günaha girersin diye emre itaatsizliği cezalandırmaya çalışırlar. Evet. Tabi kendi apartmanından düşmüşlüğünü söylemez ve hatırına da getirmez. Ama Hazreti Ömer, koskoca Hazreti Ömer, halife olduğu yıllarda bir gün ashab-ı kiramdan Carut bin Mualla ile yolda gidiyordu. Karşısına Havle binti salebe çıktı. Havle artık yaşlanmış ve yaşlı olan havle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç bir hanımdı. Yaşlı kocasıyla arasında geçen bir olayı Resulullah Efendimiz'e şikayet etmiş, meselesini halletmek üzere Mücadele Suresinin ilk ayetleri nazil olmuştu. Teşteki, zevceha ilallah diye böyle ayetler var. Yani Allah Allah sizin sözlerinizi, konuşmalarınızı duyuyor o kadın şikayette bulundu kocasını diye Mücadele Suresinin baş taraflarında anlatılıyor. Ayet Hakkında olur. ayet bir sahabiye hanım. Evet. Tabi Hazreti Ömer zamanında yaşlanmış. O Hazreti Ömer'i görünce yanına yaklaştı. Ömer dedi. Yaşlı tabi. Hazreti Ömer radıyallahu an durdu. Buyur dedi. Bey dedi. O yaşlı kadın sahabe havle konuşmaya başladı. Ey Ömer, biz seni haydi zaman küçükken Ömercik diyebilirdik. Ufak çocuktun daha. Sonra büyüdün, delikanlı Ömer oldun. Daha sonra da sana e, müminlerin ömiri Ömer dedik. Ey Ömer, Allah'tan kork. Ve insanların işleriyle meşgul ol. Zira Allah'ın azabından korkan kimseye uzaklar yakın, zorlar kolay olur. Evet. Ölümden korkan fırsatı kaçırma endişesi içinde olur. Ölümden korkan, ölüm gelecek hazırlık yapayım hazır olayım psikolojisine giren bir insan elden fırsat kaçırmaz. Evet. Bu uyarılar ve sözler üzerine Hazreti Ömer duygulandı. Gözleri doluklaştı. Ağlamaya başladı. Ağlaması arttı. Onun bu ağlayışına üzülen yanındaki arkadaş Carut havleye dönerek yeter be kadın, yeter. Müminlerin emirini rahatsız ettin dedi. Hazreti Ömer Carut'a dönerek Carut bırak o kadını konuşsun istediğini söylesin. Sen bu kadının kim olduğunu biliyor musun? Bu kadın şikayetini Allahü Teala'nın arş haladan dinleyip değer verdiği Havle radıyallahu an'dır. Vallahi beni burada geceye kadar tutmak isterse namazımı kılıp gelir. Yine onun konuştuğu bu sözleri bu nasihatleri dinlerim. Evet. Azametiyle cihanı titreten Hz. Ömer radıyallahu an Allah korkusu, Allah'a tazim ve muhabbet, hak, hakikat ve mesuliyet gibi hususlar karşısında mütevazi bir talebe olu vermişti Talebe kesiliyor. Birisi nasihat ediyor, doğru konuşuyor. Hemen talebe moduna giriyor. Sen kim oluyorsun? Sen acemi çaylaksın. Ben bilirim sen bilmezsin. Hazreti Ömer'de bunlar yok. Son derece mütevazi yani. Bir keresinde birisi geldi Hazreti Ömer'e. Camiden yeni çıkmıştı. Hazreti Ömer radiyallahu Allah'ın. Ey Ömer Allah'tan kork dedi. Hatta Hazreti Ömer eşeğine mi? veya da bir merkebine binmiş galiba. Hazreti Ömer ben Allah'tan korkarım. Ben Allah'tan korkarım dedi. Hemen aşağı indi. Yanağını toprağa dayadı. Ben bir hiçim. Ben bir yokum. Ben Allah'tan korkarım. Ben Allah'tan korkarım dedi. Evet. Yani kendisine nasihat verinleri. O sertliğine o, o celaline rağmen Hazreti Ömer radıyallahu anh dikkatli dinler ve kendi yanlışına ...bir ayna olabilecekse... ...onları alır, tutar... ...ve dünya hayatında... ...bu imtihanı geçmeye çalışırdı. Ki o Hazreti Ömer'di. Evet. İşte irşat gelmesi deyince... Bunların bize yol göstermesi lazım. Değil mi hocam? Ufak çocuk bile olsa... ...ufak çocuk bile olsa... ...iyi dinlemek lazım... ...öylesine ki... ...bazen ufak çocuktan... ...hakikat sözler çıkıyor. Hem de çok güçlü de etki ediyor... ...çok da güçlü etki ediyor. Ufak çocuklar Allah konuşturur. Evet. Onun için çocuklarınızı dinleyin. Ne diyorlar? Efendim abuk sabuk konuşuyor. Yok, iyi dinle. O saçma gördüğün düşüncelerin... ...ve konuşmanın altında... ...çok güzel hakikatler var. Anla, dinle. Sana bir şey, mesaj iletiyor Allah. Çocuğun, saf yüreğinin üzerinden. Onun için... Çocuklarla konuşmak demek, çocuğu terapi etmek demek değildir. Çocuklarla konuşan bir insanın kendisi terapi olur. Çünkü çocuk saf. Evet. Manen üstün yani. Sen de günah kiriyle kirlenmişsin. Çocukla konuşmak kişiyi terapi eder. Biz de zannediyoruz ki çocukla konuştuğumuz zaman onu terapi ediyoruz. Onu tedavi ediyoruz. Hayır. Çocuklar bizi terapi ediyor. Onlar bizi sağlığa kavuşturuyor. Çocuklarla konuşan insanlar huzur buluyor. Çocuğu olmayan kadınların huzursuz olması kendisini terapi edecek çocuğu yok. Yani He. onu almak, kucaklamak, sevmek, bağrına basmak, onunla, kendi diliyle konuşmak, onun seviyesine inmek insanı öyle rahatlatır ki. Çünkü Mu'dun Arabi'nin tabiriyle her şeyin küçüğü Allah'tan yeni gelmiştir. Her şeyin küçüğü Allah kokusu. Allah'ın rengi, Allah'ın tazeliğini taşır diyor. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yağmakta oldu. Yağ, yağarken yağmurun altına çıkar, sarığını çıkar, altında dururdu şu şekilde. Altında dururdu. Evet. Ya Resulallah, niye yağmurun altında duruyorsun denildi zaman bu Allah'ın emrini bu yağmur taneleri yeni almış. Şu anda başıma, vücuduma değen Yağmur tanelerinde Allah tazeliği hissediyorum derdi. Ve bu Nerebe Hazretleri diyor ki, her yeni doğan Allah'tan yeni geldiği için Allah tazeliği vardır evet. ve herkes her şeyin küçüğünü sever. Allah tazeliği var. Yaşlanınca, ihtiyarlayınca Allah tazeliği kayboluyor. Ancak illa mentabe ve amene ve amir-i saliham fe ulâ ikeye duhlûnel cennete ve meryem suresinin 4. sayfasındaki ayette olduğu gibi kendi nefsini saf tutanlar, çocuk gibi saflaşanlar, arı duru olanlar onlarla konuşun. onlarla konuşmak gibi saf kalpli Allah dostlarıyla konuşmak o da size aynı şekilde rahatlık verir. Onların yüzüne bakmak, sohbetini dinlemek sizi terapi eder. Onun için daraldığınız zaman derdi Rahmet İslami Efendi Hazretleri. Allah'ı sevenlerin yanına gidin. Günahı az olan insanların yanına gidin. Onlarla sohbet edin. Rahatlarsınız, huzur bulursunuz. Çünkü o saf insanların saf gönlünde Allah tazeliği var. Sohbet edin, onlarla tazelenin derdi. hep bayatladık. Ne zaman tazeleneceğiz? Evet. İrşat deyince, bende irşat kelimesinin çağrıştırdığı ilk anlamlar bunlar oluyor. Her şey bana nasihat ediyor. Ben ölene kadar müridim. Ben ölene kadar talebeyim. Konuşun bana, anlatın bana. Ben sizi dinliyorum. Evet. İstediğim kadar 20 bin kitap okumuş olayım. Şu ana kadar 30'a yakın öğretim üyesi yetiştirdim. Bilmem ne yaptım. Yok. Bende bir şey yok. Ben tasavvuf hocası değilim. 39 yıldır hiçbir şey okumadım ben. Bilmiyorum. Bana öğretin. Ben sizden öğreneyim. Lütfen. Öğrenmek istiyorum. Bana anlatın. Yok bende bir şey yok. Estağfurullah hocam. Yok bende bir şey Anlatın, alacağım çok şeyler var. Ben çok noksanım. Elimden tutun benim. Ayağa kaldırın beni. Anlatın bana. Eksim çok. Dostlarım bana eksiklerimi söyler. Dostlarım bana yanlışlarımı söyler. Beni uyarın, irşad edin. Bana mürşitlik yapın. Ben hariç, hayatta her şey mürşit. Ama bugün dervişlere bakıyorsunuz. Her birisi bire şeyh olmuş. Her birisi bire mürşit olmuş. Zavallı mürşide bakıyorsun. Zavallı mürşit de müritlerin önünde mürşit değil de mürit olmuş. Çünkü mürit mürşit olunca şeyh efendine mecburen müritlik rolü oynuyor. Evet. Mürit şeyhini idare edip taşıyıp sırtında taşıyıp ona göre şekillenmesi gerekirken zavallı mürşidi kamiller müritlerin önde şekilleniyor. Zavallı. ...zorlanıyor. Şimdi roller değişti. Şey çok, mürit kalmadı. Herkes kendi kafasına bir yol tutturmuş gidiyor. Evet. Muhtemelen hocam... ...tabii Mürşir-i Kamil tasavvufta... ...çok önemli. Yani Belki tasavvuf sisteminin en... ...temel taşı olarak kabul ediliyor... bu Esat Efendi, mürşitte bulunması gereken vasıflardan e, bahsediyor. E, yani mürşit-i de olması gereken vasıflar nelerdir? Evet. Yani mürşitlik standardı. Mürşitlik standardı nedir? Evet. Hakikaten bir gün Ahmet Taş Getiren Bey'le bundan 3-4 sene önceydi, öyle hatırımda kalmış. Etem Bu mürşitlik standardını hani kitaplar yazıyor. Böyle bir doktora seviyesinde akademik olarak mürşitlik standardı diye bir tez yapılsa. Evet. Bir mürşitte bulunması gereken standart nedir? Hani standardizasyon çağındayız da her şeyin bir standardı var ya. Kuruluk standardı var. Annelik standardı var. Babalık standardı var. Evet. Evlatlık standartları var. Standartlar çok. Peki mürşidin, mürşit olması için gereken standartlar nelerdir? Her şeyin bir standartı var. Tabii. Bir uçağın uçarken bile bir takım standartlar var. Uçak konuyor, hemen bir takım bakımlar yapılıyor. Birinci, ikinci, üçüncü bakım, ondan sonra pilot da içeride bir takım bakımlar, ondan sonra hazır diyor. O standartlar her gün tekrarlanıyor. O standartlardan bir tanesi noksan olursa, O bakımlar, kontrolden geçirmeler, standartlara uyuyor mu uyumuyor mu uçağın durumu arıza açısından uçak düşer yoksa. Evet. Mürşitlerde de aynı şekilde. Her şeyde standart var. İşte mürşidin standartları bir, istikamet ehli olacak. Yani en Tutturduğu yol şeriat yolu olacak. Tutturduğu yol, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in gittiği yoluza. İstikamet, dost doğru yol Sağa sola sapmayan, yanlış görüşlere prim vermeyen, insanların kafasını karıştırmayan, yalın, sade, basit, olduğu gibi görünen, istikamet sahibi, yön gören, yönünü bilen ve yön gösteren, istikamet sahibi olan ve istikamet sahibi kılan adam olur mürşid. Evet. Kendisi istikamet sahibi olmayan bir şeyh efendi. Başkasına istikamet asla veremez, vere, veremeyecektir de. İkincisi, mürşid nasihat ehli olacak. Konuşarak nasihat edecek. Davranışları ve halleriyle nasihat edecek. Gece teheccüde secdeye kapanıp peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti, ümmeti diyerek ağlayarak yaptığı dualar var ya o da ümmet hakkında evet. ve mürşidin de öyle yapması da müritleri hakkında bir nasihatıdır. Arkasından dua etmek yani. O da bir nasihattir. Aklı duymuyor, kulağı duymuyor ama ruhlar birbirinin haberdar. Ruhu duyuyor. Evet, nasihat deyince sadece karşına oturuyorsun, o kulağına açıyor. Sen de ağzını açıyorsun, konuşuyorsun, dinliyorsun değil. Gözün de alacağı nasihat var. Kulağın da alacağı nasihat var. Aklın da alacağı nasihat var. Gönlün ve ruhun da alacağı nasihat var. Nasihat sahibi olmalı. esed Bir Belâzetler mesela yani rüyada da tasarruf sahibiydi. Evet. Mürşit olacak kimse de Anne şefkatli gibi şefkat olacak. Bütün mahlukata. Şefkat limahlukatillah. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Fetur Rabbani'sindeki ibaresi. Yani Allah'a kul olmak ve mahlukatına da şefkat sahibi olmak. Yani acımak. Her şeye acımak. Acımanın başlangıcı da şu oluyor. Elinde senin bir kağıt var. O kağıdı yere atarsan sana şefkatli insan denmez. O kağıdı çöp tenekesine atarsan sana şefkatli insan derler. Buralardan başlıyor şefkat. Evet. Kirletmemekten, temiz tutmaktan başlıyor. Ve şefkatin ucu, sınırı, bucağı yok. İşte şefkatli mahlukat illa. Aç kalan kediye yiyecek veriyorsun, süt ekmek veriyorsun. Gökte uçan kuşlar yem arıyor, onlara buğday atıyorsun. Bütün görmüş olduğun mahlukat hep onlar sana emanet, sen halifesin. O kedi aç, miau diyor, sen onun annesisin. Şimdi mürşitler böyledir. Evet. Kalbine merhamet olmayan insanla mürşit olmaz. Ve mürşidler, mürşid-i kamiller, merhamet sahibi olurlar. Merhamet sahibi olurlar. Anne gibi merhametli ya. Yine anne gibi merhametli, acıyan şefkatle merhamet, hemen hemen aynı manada, aralarında ufak nüans farkları var. Merhamet, şefkatten daha ehas, Şefkat icabında hem kalp hem de davranışla da ortaya çıkar. Merhameti sırf kalple ortaya çıkarabilirsiniz. Evet. Onda da var yani. ama merhamet daha çok kalbi, şefkat davranışla alakalı. Aynı zamanda bir müşri kamil güzel ahlakı olacak. Övülmüş ahlak sahibi olacak. Ve kötü ahlaktan da uzak olmalıdır. kötü ahlakla alûde olmaması gerekir onunla karışık olmaması gerekir ahlaksız insandan şey olmaz evet esad efendiye göre irşada selahiyetli mürşidin vasıfları şu şekilde de izah ediliyor şeriatın gerektirdiği şekilde şeriat referanslı istikamet sahibi olmak Şeriat efendisi. Evet. İnsanları şeriata uymaya ve Allah'ı huzur ile zikre yöneltir. Şeyh efendi mürşit mümkün mertebe kim olursa olsun bütün insanlara Allah rızası için nasihat eder. Evet. Mürşid-i kamil Müritlerine ve bütün müminlere ve insanlara takva ve istikamet yolunu öğretmesi, şer an yapılması caiz görünmeyen şeylerden de onları uzak tutması gerekir. Yani şeriat yolunu göster, şeriattan uzaklaştırır, şeriata yaklaştırır. Evet, yani Şirin merkez dediğinde. şeriat. Evet, şeriat. Şeriattan en ufak bir sapış, ...onun mürşitlik vasfını yok eder. Allah muhafaza buyurur. Bu şeylerin yapılması, caiz görünmeyen şeylerden uzak tutacak. Bir basit örnek vereyim. Böyle kendisi... şehlik makamına sonradan ulaşmış galiba ama... ...böyle gençlik yıllardayken kadınlarla tokalaşan bir şeyh efendi vardı. Şimdi rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Ve basında da sık sık kadınlara ölüp kadınlarla tokalaşıyor falan bu gibi halleri var. Evet. Musa Efendi Hazretleri'ni ziyarete gelmek istemişti. Ve Musa Efendi Hazretleri de şeriata bu aykırı davranışlarından dolayı bu Şeyh Efendi'yi kabul etmemişti. Yani en temel ölçü şeriat ya. Temel ölçü şeriat. Şeriatı uyuyorsa... varız. Uyumuyorsa yokuz. Olay bu kadar basit. Mihenk taşı evet. bu. Efendim mürşit mülütlere gerekli olduğu kadar fıkıh bilgisi vermesi ve akaid inanç esasları tevhid bunları öğretmesi lazım. Ve bunları da iyi bilmesi lazım. Evet. Bizim Nakşibendilik yolu zaten Hacegan yolu. hep okumuş entelektüel insanlar. Yani şeyh Efendilerden. Kime bakarsanız bakın. Yani ya normal olarak ilim sahibidir ya da da ledünni ilim sahibidir. Cahil insandan şeyh olmaz çünkü. Evet. Hepsi hacegan, seçilmiş, asil, elit, okumuş, mürekkep yalamış, yani hayatı ilimleri, okuyabilen, ilimleri, yani. ilimleri bilen insan. Evet. Şeyh olan bir kimse bütün mahlukata merhamet ve şefkat gözüyle bakar. Baktığı zaman merha merhamet ederek bakar. Merhameti merkeze koyar. Evet. Küçüklere merhamet eder ve büyüklere de saygı gösterir. Müminlerin ayıplarını örter. Şeyh Efendi bir müridinin veya bütün müritlerinin Bütün kusurlarını bilir. Ama hiçbirisini deşifre etmez. Settarıl oyup. Settarıl oyup. Hepsini bilir ve hepsini kovmaz, kabul eder ve kucaklar? Kovmaz. Adam harcamaz. Evet. Kabul eder. Ve kendi içinde onu yok eder. Ve kendi rengini almasını sağlar. Ve dürüst insan olmasına da yol açar. ...bunlar önemli şeyler... Evet. ...biz hemen en ufak bir hatada... ...maalesef insanları siliveriyoruz... ...dervişlikte birinci kural... ...küsmek yasaktır... ...bitti... ...küsmek yoktur... ...ama... ...samimiyetin biraz... ...zayıflaması, soğuması olabilir... Yani, ...çeşitli işte. de... ...ama yine ilişki vardır... ...selamlaşma, hal hatır... ...merhaba deme, tokalaşma vardır... Yani küslük yoktur. Mesafe konulabilir ama tamamen ilişkileri yok. bitirmek yok. İlişkileri yani. sıfıra koymak dervişlükte yoktur. Şey Efendilerin de böyle olması lazım. Evet. Bu bir standarttır. Mürşit, ehli keşif bir mürşit ise kalplerin kemalatını ve adabını, nefsani hastalıkları ve nefsin afetlerini bilmesi gerekir. Şayet ehli keşif değilse, müride ilişen, arız olan hallerden ve görünüşlerden durumundan bunu anlamalıdır. Müridin durumundan bunu anlamalıdır. Evet. Yani şöyle bir baktığı zaman, şöyle gözüyle taradığı zaman mürid nereye kadar gelmiş, kaç kilo çöküyor, hali nedir, ahvali nedir, bunu mutlaka bilmesi gerekir. Kıymetli Hocam, bu Tevfik Çavuş'un anlatmış olduğu bir hatıra var. eee Efendi Hazretleri ile alakalı bundan kısaca bahsedebilir misiniz? Öhönüm. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yani Tevfik Çavuş diye birisi vardı. Evet. Bizim Mehmet Topçu amca gibi. O yeri sabit yani. Tevfik Çavuş'la ...dergahtan hiç ayrılmak istemiyor. Hiç ayrılmıyor. Ve Dergahın ahçısı. Esad Erbi Hazretleri ona dermiş ki... ...evladım aile hukuku var. Hadi sana izin veriyorum. Memleketine git. Sıla-i Rahim yap. Diyerek onu zorlayarak tatiliyorlardı. yollarda. O da istemeye istemeye. Ağlaya ağlaya. Dergahtan ayrılır. Sıla'ya gider. Çok kalmadan tekrar gerisin geriye gelirdi. Yani dergahdan ayrılmak istemiyor. Yani Yok istemiyor. O kadar seviyor. Ve kendisi Esat Efendi Hazretlerine çok bağlıydı, çok muhabbetliydi. Evet. Ve kendisi şöyle söylerdi: Ben kendi gözümle gördüm Esat Efendi Üsküdar'a deniz kıyısına geldiğinde balıkların denizde sırt üstü yatarak ona selam durduğunu gördüm diyor. Biz bir balık kadar da mı olamayacağız diyor. Çok aşırı vermiş. ...yerinde sabit, bitti. Evet. Her gün yemekleri aşkla, şevkle arzu ederek tevhik çavuş pişiriyor. Ve dergahın gerçekten, hakikaten canı gönülden hizmet eden adamlarından birisi. Yani vefakar, hizmet deyince akan yaşlar durur. Öyle bir insandı. Evet. İşte Allah rahmet eylesin... Tevfik Çavuş bana hep şeyi hatırlatır. Hacı Bayram Pili Hazretlerinin, doldu bu gönlüm, doldu bu gönlüm, derdi gamınla doldu bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yanma da safa buldu bu gönlüm. Ayrılınca tekkenin hafızı da öyleymiş. Tevfik Çavuş gibi. Evet. Esedirbi Hazretler'e mahsus özel bir hal bu. Çok özel bir hal. Efendim söyleyeyim İzmir'e tekkenin hafızı var. Hadi git bundan sonra sen İzmir'de kal dedi diyor bana diyor. Tekkenin hafızı Sadık Efendi. Evet. Sadık Efendi gittim diyor. İçim yanıyor diyor. İçim yanıyor, içim yanıyor. Duramadım geldim. Niye geldin yavrum dedim. Dedi bana diyor Esedirbi Hazretleri Efendim içim yanıyor. Kavruluyor. Duramadım ben İzmir'de dedim diyor. Duramadım diyor. Evet. Ve Karlüvet anlatıyor ki bu hafız okuyunca hem ağlardı diyor hem ağlatırdı diyor. Etrafında o Kur'an okurken elinde Kur'an birkaç kişi takip ederdi ama hiç hata yapmazdı diyor. Kendisine sordum. Sen zigi çekerken seni gördüm. Böyle aşka geliyorsun Allah Allah diye böyle bağırıyorsun. Bunun sebebi nedir diye sordum diyor. O tekkenin hafızı bana dedi ki içimi bir ateş kaplıyor. Kendimi tutamıyorum. Sanki parça parça olacakmış gibi oluyorum diyor. Evet. Ve kendimi bırakıyor Allah Allah Allah diyor çığlıklar atıyorum diyor. Tutamıyorum kendimi frenleyemiyorum. İçinde bir şey var diyor. esed Hazretlerinin yani kalplere tasarruf etmesi diye bir olayı var. Hatıratta kardüvetinden markalı o parapsikolojin parapsikologun da yazmış olduğu hatıratta bu konuştuğum hususla ilgili çok örnekler var. Evet. Kalplerde mutisarruf, tasarruf sahibiydi. Yani Cenab-ı Allah tarafından kendisine o güç verilmişti. Etkiliyordu. Etkilediği çok insan olmuştur. Hatta rüyada bile. Yani kalpler yumuşatıyor, Allah'a götürüyor, etkiliyor. İnsanlar iman sahibi, feyiz sahibi, saflık, ihlas. İşte onun gece yaptığı duaların tesiri. O dualarda gerçekten Allah'ın katına çıktığı için ve Allah tarafından kabul edildiği için kulların üzerinde tesirleri gözüküyordu. Onun için bu gibi zevat ı kiramın en büyük sırrı duadadır. Ayet-i de ifade edildiği gibi Estaizu Billah قُلْمَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَى دُعَاءُكُمْ Yani duanız da olmasa Allah size ne diye değer versin? Evet. Duanın çokluğu Allah'ın katında değerinin olduğunu gösteriyor bu ayet-i kerimeye. Dua az, Allah'ın katında değerin az. Ama içimden gelmiyor hocam. İşte Allah seni karşısında görmek istemiyor. Onun için dua etme isteği vermiyor. Ama aşıkların kalbine duayı veriyor. Allah'ım diye başlıyor. Alaaddin Attar Hazretleri. Evet. Mübarek sen. Sabahlara kadar dua ediyor. Ediyor ediyor. Ve sabah ezanları okununca geceler ne çabuk geçiyor diyor. Geceler ne çabuk geçiyor diyor. ...şikayetleniyor. Evet. Konuşa konuşa, sohbet ede ede. Bütün bir gece dua ede, ede. Geceler bitiyor... ...dualar bitmiyor. Aşk varsa dua var. Dua etme isteği yoksa... ...Allah aşkı az demektir. Yok demeyelim de... ...az demektir. İhtiyatsızlık oluyor. Yani. Allah da sevmediği... ...fazla sevmediği insanı da... ...karşısında tutmak istemiyor. Ama bir insanı seviyorsa... Kalbine ilhamlar veriyor. Onu konuşturuyor, konuşturuyor, konuşturuyor. Evet. Eli kalkıyor, kalkıyor, kalkıyor. Dua ediyor, ediyor, ediyor. Bıkmıyor. La yesemun. Usanmaz o melekler diyor ya. Usanmayan melekler. Ve hum la O melekler tesbihattan usanmaz. Ama insanların çoğu iki Allah deyince bıkı veriyor. Evet. Maalesef Allah olan sevgi, Allah olan inanç, Allah olan iman çok zayıf. Onun için namazlarda hızlı hızlı, dualarda basit basit, dudaktan gelen dualar ve yürekten gelen dualar yok. Yani dualar yanık kokmuyor. Evet. Yanık kokusu yok. İşte Tevfik Çavuş böyle yangın bir insandı. Esedir bir azütleri bırakamıyordu. Evet. Çünkü Matbah-ı Şerif'te siz yemek pişirirken aslında kendinizi pişiriyorsunuz. Mevle birlikte mutfakta yemek pişirirken kendinizi pişiriyorsunuz. Yemek pişirme murakabesi vardır. Bunu pek insanlar bilmezler. Kadınların yapması lazım. Yemek pişirken ayrılmayıp zikir gerek o pişen yemekle beraber tencerenin başında olup kendini kadının pişirmesi lazım. Olgunlaşması lazım. Osmanlı döneminde kadınlar gerek ilahi okuyarak, tevhit kelimesi başında Kur'an okuyarak yemeği öyle pişirirlerdi. Yemek pişerken o kadıncağızla pişer, olgunlaşırdı. Evet. Pişmek o kadar muhteşem bir kavram ki hamlıktan kurtulmak, yeni hale gelmek, lezzetli insan olmak, tatlı olmak. Herkes konuşmaktan zevk alıyor. Ağzından ballar dökülüyor. Olgunlaşmış, pişmiş ama yemek pişerken başında duruyor. Ayrılmıyor. Yemeğe takip ediyor. Altındaki o yemeği pişiren ateşe, aşk çilesine bakıyor. Süblimatif mesaj olarak o ateş ve üzerinde yemeğin pişip olgunlaşması şuur altında insanda aşk doğuruyor. Evet. ve açıların imanlı olanlarında aşk gerçekten fazla oluyor çünkü meslekleri ateş essadir vaztlerin ateş ilahisi boşuna yazılmış değildir evet ince meseleler de bunları benim de aklım vermeye vahit İstan' inanın yani samimi bir söylüyorum ateşine pişmek ne tencerene Tencereki, tenceredeki yemekle beraber pişmek ne, olgunlaşmak ne bilemiyoruz yani hala hamlık var hala noksanlık var hala tatlı değiliz, hala lezzetli değiliz bana dua etti ben de pişeyim, olgunlaşayım yani ya bunu sana. çok arzu ediyorum bu tefrik çavuşa hayran hayranım, basit bir insan aslında ama pişmiş bir insan merkezden ayrılamıyor evet Selam Hocam İstanbul'daki Şeyh Sabri Efendi diye bir muhterem bir zattan bahsediyor. Onunla alakalı bir hatıra var. Dilerseniz bunu da dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Evet. İstanbul'da Şeyh Sabri Efendi diye muhterem bir nakşi vardı. Yaşu çok ilerlemişti. Ahiret kapısını beklemekteydi. derken vadesi dolar, vefatından bir iki gün önce oğlu Muhammed Şemseddin Efendi'yi çağırır. Evet. Oğlum der. Vakit geldi. Ben artık bu dünyadan ayrılacağım. Bendeki şeyhlik emanetini sana vereceğim. Ve alnını oğlunun alnına yapıştırır. bir süre öylece kalırlar. Sonunda alnını, oğlunun alnından geri çeker. Elhamdülillah oğlum, artık vazifeyi sana devrettik der. Ve, üç beş dakika sonra da, Şeyh Efendi, ruhunu teslim eder. Allah rahmet eylesin. Babasının vefatından sonra, Şemsettin Efendi bir rüya görür. Evet. Rüyada babasının alnından büyük bir feyiz akmaktadır. Bir nur şeklinde babasının alnından kendi alnına büyük bir feyiz, büyük bir nur akmaktadır. Bütün vücudu feyizle donar. Bütün vücudu nur olur. Bütün vücudu ışık olur. Evet. Babamın elinde diyor bir tepsi vardı. O tepsiyi benim elime verdi. Al bu tepsiyi. Bu tepside olanları herkese ikram etmeye başla dedi. Ben de tepsiyi aldım. Sokakta gelene, geçene herkese ikrama başladım. Ama karşıma ili çıkan kişi nurlar içerisinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdi. Önce peygamberimize ikram ettim. Evet. Ondan sonra onun sağında te tebessüm eden nur yüzlü bir zat vardı. Tefsiyi ona uzattım, ona da ikram ettim. Ve etrafındaki halkayı bu şekilde teker teker dolanarak ikramda bulundum derken uyandım. Örtesi gün verilen vazifenin ağırlığıyla ''Acaba ben bu şehlik işi nasıl yapacağım, bu zor bir görev, kime danışayım?'' diye akıllı uslu bir zat aramaya başladım. Epey bir araştırma yaptım. Ayaklarım sonunda anlaşılmaz bir şekilde beni kelami dergahına götürmüştü. Evet. dergâhın kapısından girdim. Bahçede Esad Efendi Hazretleri beni bekliyordu. Bir baktım ki rüyada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bana tebessüm eden zat, Ezad Erbili Hazretleri'nin ta kendisiydi. Rüyada gördüğüm zattı. Evet. Peygamberimizin sağ tarafındaydı. Ve gördüğüm rüyadan haberi varmış. Beni görür görmez hemen Evladım gel, özel odama çıkalım, görüşelim dedi. Ben de hiçbir şey seslenmeden, hiçbir şey ona anlatmadan, durumu da izah etmeden, beni hayatında ilk defa görüyor. Evladım Şemsettin Efendi, babanız vazifeyi size bıraktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, bu görevi onayladı. Allah Celle Celaluhu, bundan sonra yardımcın olsun dedi. Hamdolsun böylece zahiri olarak da Esad Erbili Hazretlerinden şeyh olmamın duasını aldım. Evet. Kaynak kurursa su kurur, gönül daima dost arar bulur. Bismillahirrahmanirrahim. Yani esaderi Erbili Hazretleri bu şekilde şeyhlik alan insanların da şeyhliklerinin sanki onandığı bir ikinci makam gibi gözüküyor. Peygamberimizden sonra. Çünkü reisül meşah ıh denilen, yani şeyhlerin reisliği, evet. meşayihin başkanı, öyle bir görevi de var aslında. Maddi olarak da o göreve sahip. Evet. Hani Esat Erbülü Hazretleri şöyle söyleyeyim, zamanında şeyhlerin şehiydi. Şeyhlerin de şeyhi ihtiyacı var. Ve o bir kişidir. ...zamanın kutludur. O... ...cidden zamanın kutbuydu. Ve pek çok kimse... ...şeyhlerle dahil olmak üzere... ...onun asit hanesine gelmişler... ...ondan dua almışlar... ...ondan... ...feyiz almışlar... ...ve ondan istifadiyat almışlar... ...ve... ...vazifelerini ondan sonra yapmışlardır. Evet. Yozgatlı Şeyhlerle Ahmet Efendi... Hulusi Efendi kendisine vazife verdikten sonra ölüyor. Vefat ediyor. Rüyasında esad gözüküyor. Esad-ı ziyareti İstanbul'a gidiyor. Bakıyor ki rüyada gördüğün zat. Evladım bir sen rüyada bir ada görmüştün. Adada bir cami vardı. O caminin anahtarını size veriyoruz. Açın ve irşada başlayın diyor. Ama bir sene müddetle şu dersleri çekeceksiniz. Ondan sonra başlayacaksınız diyor. Rüyada da hakikaten kendisini görmüştüm diyor rüyada. Bir ada. Adanın ortasında bir cami. Ve caminin önünde bu Şeyh Efendi elinde anahtar vardı diyor. Beni bul anahtarı sana vereceğim demişti. Buldum diyor İstanbul'da. Kelame dergahında. Verdi anahtarı bana diyor. Bir sene onun verdiği dersleri çektim. Ve ondan sonra camide, irşada başladım diyor. Evet. Yani Esad-ı Hazretleri okudukça hayran kaldığım insanlardan birisi. Okudukça okuyorum. Okudukça okuyorum. Yani okuyorum. 30 yıldan beri hayatını çalıştım. Hayat buluyorum hayatından. Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Tek Esad-ı Hazretleri'ni tarif et. Hocam tarif et. Fahidçiyim. Ben Esad Elbi 30 yıldır çalıştım. Hala çalışmaya devam ediyorum. Tek bir kelime. Esad Elbi Hazretleri eşittir. Tek kelime. Hiçlik. Mahfettin. İkinci bir kelime ben bulamıyorum. Hiçlik, o kadar. Hiçlik. hiçlik. Bitti. Yok başka bir şey. Yok. Yani bir yerlere gelmek. Görevli olmak. Halife olmak. Baş olmak, kendine saygılar gösterilsin, özel bir mevküde olunmak, insanlar sana eğilsin, kalksın. Bunlar böyle bir şeyler, yok böyle bir şey. Sana verilecek, sana. Yani. Sana verilecek, sana. Sen talip olmayacaksın. Kendiliğinden gelecek. Gelse bile reddedeceksin. Yoklukta öyle şeylere, makamlara, mevkilere yer yok Evet. Tabi hiçliğin hakikatine nasıl erilir, nasıl olur, bunları da bilmiyoruz yani şahsen. Ben bilmiyorum nasıl hiç olunur, bilmediğim bir şey. Ama satırlarını okurken hoşuma da gidiyor, güzel şeyler, kulağa bunlar hoş geliyor. Hakikati ben de yok. En azından örneklerini görüyoruz değil mi? Ev örnek, görüyoruz. Bize aynalık yapıyor. aynalık yapıyor, projeksiyon uygulaması yapıyorum. bende böyle bir özellik yok ben ne zaman hiç olacağım ya Rabbi, ben ne zaman hiç olacağım evet. evet hocam ağzınıza sağlık Allah razı olsun programımızın da sonuna geldik muhtemelen dinleyenler bugün hocamız bize tasavvufta mürşit Hazreti Ömer'e nasihat eden kadından bahsetti mürşitlik standartından bahsetti Tevfik Çavuş ve şey sabre efendiden bahsetti ve mahfiyet sat efendideki mahfiyet ve işlikten bahsetti hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz efendim bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz hoşçakalın efendim.